Temposu orta karar bir ezgi. Yazan Margaret Dura Çeviren Bertan Onaran Uygulayan Vesile Özden Yöneten Nüvit Özdoğru Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Giro, Tomris Incer, Çocuk Esin Karakaya Debares Hale Akınlı Adamlar Uğurtan Atakan Mehmet Gürhan Polis Zihni Göktay Kahveci Kadın Bediya Ener Şöven Erdoğan Gemicioğlu Kağıdının üzerinde ne yazıyor Okur musun lütfen Moderato cantabile. Peki ne demek Moderato cantabile? Bilmiyorum Moderato cantabile'nin ne demek olduğunu bilmediğine emin misin Madame Devaray Çok soğukkanlısınız doğrusu <Gülüyor> Ne demezsiniz Bunu sana geçen hafta söyledim Ondan önce de yüzlerce kez söyledim Bilmediğine emin misin Gene başlıyorum Belki gürültüden kafası karışıyordur Şu pencereyi kapatsak mı Sanmıyorum Şurası çok açık ki cevap vermek istemiyorsun Derhal cevap vereceksin Zor bir çocuk bu Zor olup olmadığını öğrenmek istemiyorum adam Debare Zorlu ya da zorsuz hiç önemli değil Söz dinlemesi gerek Yoksa son defa soruyorum Bilmediğine emin misin Ne meslek ne meslek Haklısınız Moderato Bilmiyorum Çok kolay canım <gülüyor> Ne çocuk bu benim oğlum Aman Allah'ım ne çocuk doğurmuşum Nasıl oluyor da böyle bir çocuk dünyaya getiriyorum Bu temposu orta karar ve ezgili Şarkı gibi demek Hatırladın mı şimdi Temposu orta karar Ezgili şarkı gibi demek ah, Yemin ederim ki <gülüyor> Korkunç Keçi gibi inatçı haklısınız Başla bakalım. Başla dedim. Piyano öğrenmek istemiyorum. Bu ne? Bir şeyler oldu. Hayır, bir şey yok. Piyano öğrenmelisin. Gerekli bu. Piyano'yu sevmiyorum ama. Gerekli bu. Gerekli. Gerekli. Neden? Bak canımın içi. Müzik. Peki, peki tamam. Ama bağran kimdi? Hala çalmanı bekliyorum. İstese Bu ne? Tekrar et Unutma moderato Seni uyutmak için söylenecek bir ezgi düşün Ben ona hiçbir zaman ninni söylemem Ama bu akşam isteyecek olursa Söylememezlik edemeyeceğim Daha hep unutuyorsun. Kes kes kes. Hiç kuşku yok, ciddi bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir şey oldu. herkes ondan verir Neyse, Neyse. Hadi bakalım. Bıraktığın yerden tekrar çal. Ne dediniz? Parçayı baştan çal. ...böyle söz dinlediği zaman... ...sanki tiksiniyorum bundan. Aslında... ...ne istediğimi bilmiyorum anlıyorsunuz ya. Ne eziyet. Onu ne de güzel eğitiyorsunuz madame de Baret. Neden durdun? Hiç. Şarkı gibi çalmayı unutma. Bunu da yaptığında ne güzel olacak. Görüyorsun ya. Oh, bu çocukla epey uğraşacaksınız Madame Debaret. Bakın şuraya yazıyorum. Daha şimdiden uğraşıyorum. Yiyip bitiriyor beni. Yarın ne olup bittiğini anlarız dışarıda. Arabala! Kadın. Biraz önce polisler geldi. Yardım edin lütfen, lütfen yardım edin. Çoktan kaybedin. Sedyeyi yavaşça kaldırın. Kadın. Lütfen yardım edin. Her tarafı kan içinde. Neredeki adamya kadar üzgünüm. Yakınım onlar. Sanki diriltebilirmiş gibi sımsıkı sarılmış kadına. Sevgilim, sevgilim. Hadi kalk bakalım. Sevgilim. Hadi anlatacağın şeyler olmalı senin Hiç zahmet etmeyin Şimdi cevap veremeyeceğim Hiçbir sorunuza Hadi dağılın Dağılın artık Siz bu kahvenin sahibi misiniz? Ah, evet Ben de sizi bekliyordum burada ah, Bakın bakın ayağa kalktı Kaçmaya çalışıyor galiba engel olun Sakin olun madem bir yere gidemezsin Sahi tanıyor musunuz onu? Her gün gelirlerdi bu kahveye hiç aksatmadan Peki kadının nesi oluyor Peki bilmiyorum ama sanırım kadın evliydi Bakın şöyle anlatayım size ee, Bir gün Ne olmuş Ne olmuş anne şey Eve dönelim artık <Gülüyor> o, değilse, o bağırmadı O değildi tabi Bakma ona Neden bakmıyor Bilmiyorum Ama her şeye rağmen artık rahatlıkla hatırlayabilirsin <Gülüyor> Moderato orta tempoda demek Cantabile ise ezgili şarkı gibi demek. Gayet kolay. Moderato cantabile orta tempoda ezgili şarkı gibi. Moderato cantabile orta tempoda ezgili mi dedin? Hiç Bugün de bitti şu ders Her cuma buraya piyano öğrenmeye gelmek nasıl sıkıyor bilsem Nereye doğru gidiyoruz şimdi? Gel bakalım, şöyle yürüyeyim Ama geçen hafta o kahvede barışmalar olmuştu Neden oraya gidiyoruz? Neden gitmeyelim? Ha orası, ha başka yer Değişik bir yer olmadıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> Güzel. İşte işte buradaydı Burada bağırdılar hatırlıyorum Anneciğim dışarıda oynayabilir miyim Fazla uzaklaşma Hava epey güzel Susamıştım eh, Mevsimini ilk sıcakları Bu yüzdendir susamanız eh, Hatta Bir bardak daha isteyeceğim Aa, tabii, tabii Buralarda mı oturuyorsunuz Hayır, geçiyordum da. Tam gezilecek zaman. Size hatırlıyorum. Geçen hafta siz de Bir Cinayetti bu. Ben de kendi kendime acaba diyor. Çok daha bir şey bu. Bence de öyle. Görseniz bu sabah bir akıl vardı buraya. Matmazel Jiro oğluma ders veriyor da. Oğlunuz size benziyor. <gülüyor> öyle diyor Evet, hele gözler bilmem. Her cuma ineriz bu kasabaya. Dersten sonra da biraz gezeriz birlikte. Anlıyorsunuz ya. Bugün buraya gelmemin gerektiğini düşündüm. Böylece... Evet bir cinayet. Ya, bilmiyordum. Tuhaf. Çığlık o kadar güçlüydü ki... ...ne olduğunu merak etmek çok tuhaf. İnanın ben de olsam kendimi alamazdım araştırmakta. Bütün bildiğim... Tam kalbinde bir kurşun oldu. Ve nedeni bilinmiyor tabi. Size bunun karşılığını vermek isterdim ama... ...ben de bu konuda bir şey bilmiyorum. Belki de... ...hiç kimse bir şey bilmiyor. Ama kadının yanındaki adam biliyor. Duyduğumuza göre çıldırmış. Dün geceden beri içeride. Kadınsa öldü. Anne! Anne! Böyle çok eğleniyoruz dışarıda. Birbirlerini seviyorlardı. Peki şimdi öğrenebildin mi anne? Neden bağlanıyorsun? Hayır. Ama neden Neyse ben bilmiyorum oramaya Adam silah fabrikasında çalışıyordu Kadını bilmiyorum Belki bazı sorunları Gönül sorunları vardı Öğrendiğime göre kadın evliymiş Üstelik de üç çocuğu varmış Olsun Yani başka türlü olamaz mı Bilmiyorum Şey, Ne bileyim işte Bilinmez ki Hem sonra ben genellikle başkalarının işlerine burnumu sokmaktan hoşlanmam <gülüyor> ben de inanıyorum Sizin söylediğiniz gibi Gönül meselesinde bir takım güçlüklerle Karşılaşmış olmalılar Evet öyle olmalı belki de Bu güçlükler yüzünden öldürdü onu kim bilir Kim bilir Doğru Bunlar kim Tanıyor musun Pek değil İkisi de yabancısı buranın galiba hmm. Ama biraz karışık iş Anlarsın ya Bu kadının beşinci bardağı hmm. ...adının... ...kadına karşı sanki... ...ölü veya diri oluşunun... ...bundan sonra artık hiç önemi yokmuş gibi davranması... ...bu noktaya gelinebilir mi acaba? Umutlarını yitirmiş olmalılar... ...mutlaka. Bilmiyorum. Sahi. Sık sık gezintiye çıkar mısınız? ...şey... ...evet... ...bugün... Her gün çocuğumu gezdiriyorum Belki bilirsiniz ne kadar küçük olursa olsun bu kentte her gün bir şeyler olur Biliyorum Ben genellikle parklara ya da deniz kenarına giderim Uzun zamandır gezdiriyorsunuz onu Yani oğlunuzu uzun zamandır parklarda ya da deniz kenarında gezdiriyorsunuz of, Başım ağrıyor oh, Saat altı olmuş bile Birazdan fabrikanın işçileri doluşur buraya siz Madam Debaretssiniz, İthalat İhracat ve Kıyı Döküm Evleri Kurumu Müdürü'nün karısı ve Deniz Bulvarında otuyorsunuz. Bütün bunları nereden biliyorsunuz? Sizi sık sık gördüm. Günün birinde çocuğunuzla birlikte buraya kadar geleceğinizi aklımın köşesinden bile geçirmiyorum. Bu çocuk için o kadar çok şeyi bir arada istiyorum ki, ne yapacağımı, işe nereden başlayacağımı bilemiyorum. Pek beceriksizce davranıyorum aslında Geç oldu eve dönmeliyim Fazla kalabalık oldu burası Of ne gürültü yapıyorlar ama Çocuğum için ne büyük mutluluklar istediğimi bir bilseniz Belki bizi çocuklarımızdan ayırsalar daha iyi olurdu Bu çocuk konusunda akıllıca davranamıyorum bir türlü Deniz bulvarının sonunda güzel bir eviniz var Kapalı büyük bir bahçe içinde Ama şu piano derslerinden pek hoşlanıyorum Say, bu kempte mi çalışıyorsunuz Matthew? Evet burada Tekrar gelirseniz bir şeyler Teşekkür öğrenmeye çalışacağım oldu. Ve size anlatacağım Ağzının kenarındaki kan Ve adamını öpüyor Öpüyordu Bunu siz mi tahmin ediyorsunuz Neyi? Bana kalırsa bunu kadın istedi Ve adam da tam kalbine nişan aldı O noktada insan dayanamaz değil mi Bence kaçınılmaz bir şey bu ...ben bir şey söylemedim ki. Garip şey. Eve dönmek istemiyor canım. Anlıyorsunuz ya. Evet doğru. Buraya gelmemek elimde değildi. Ben de aynı nedenle geldim. Oh! Hava iyice kararmış. Gitsem iyi olacak. İşte geldik Kimse yok sanki içeride Anne ben bura nerede oynuyorum İşte orada Barın ucunda Yalnız başına Beni görmedi galiba Ben de öyle yapayım Aa, Hoş geldiniz Hadi hayırlısı Gene bir şeyler olacak gibi <gülüyor> Belki de beni tekrar gördüğünüz için şaşırdınız. Benim meslekte... Neyse neyse. Daha önce söylemiştim değil mi? Benim küçük Matmazel piyano dersleri alıyor. Tanırsınız herhalde. Ah, tanıyorum. Bir yıldan fazladır her cuma buradan geçiyorsunuz. Evet, Öyle değil mi? Olur, evet. Şuraya bakın dışarıya. Hep yalnız başına oynar bu çocuk. Kırtlumun üzerinde... Şu Teşekkür ederim. Gene geldim. Görüyorsunuz ya. Bugün çalışmıyor musunuz? Hayır, şu sırada zamana ihtiyacım var. Hiçbir şey yapmamak için mi? Evet, hiçbir şey. Biliyor musunuz? Bir kadın için kahveye girebilmekteki zorluk, kendi kendine buna bir bahane bulabilmesindedir. <gülüyor> Daha fazla bir şeyler öğrenmeye çalıştım Ama hala hiçbir şey bilmiyorum Çok uzun Çok yüksek bir çığlıktı bu En yüksek noktaya eriştiği anda Biraz inledi Sonra birden Kesildi İşte o an Yani artık adamı görmez olduğu an Çığlık kesildi ondan sonra Bir kere evet Bana öyle geliyor ki Bir kere böyle bir çığlık kopardım Çocuğu doğurduğum zaman Belki de bir rastlantı sonucu bir kahvede tanışmışlar. Kim bilir? Bu kahvede de tanışmış olabilirler. Ve şuradan buradan konuşmaya başlarlar. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Çok sancı verdi mi size bu çocuk? Ne bağırdım bir bilseniz. Anlatın bana. Deniz bulvarının en sonundaki evde... ...kentten çıkarken en son evde oturuyorum. Kumullardan hemen önce. Ne oluyor? ...bahçe parmaklığının solundaki... ...manolya çiçek açmış. Evet. Yılın bu döneminde öyle çok var ki... ...insan bütün gün onların düşünü görebilir. Bu nedenle de hasta olabilir. Pencereleri kapatıyoruz... ...dayanılır gibi değil. Bundan on yıl önce... ...işte bu evde evlendiniz. Orada. Odan birinci katta... ...solda, denize doğru. Geçen hafta bana... ...adamın kadını isteği üzerine... ...yani onu sevindirmek için öldürdüğünü söylüyordunuz. Evet. Hava öyle sıcak ki... ...pencerenizi örseniz herhalde uyuyamazsınız. Manolyaların kokusu o kadar sert gibi... ...bilseniz. Biliyorum. Birinci katta uzun çok uzun... ...hem sizin hem başkalarının ortaklaşa kullandığı... ...herkesi bir araya getiren... ...ve ayıran bir koridor yok mu? Evet. Böyle bir koridor var. Tam söylediğiniz gibi. Eee... Sölesenize bana rica ederim. Kadın ondan istediği şeyin bu olduğunu nasıl anladı? Yani ondan beklediği şeyin bu olduğunu nasıl bilebildi? Bir gün bir sabahtan yere ağrırken yani... ...kadın ondan ne istediğini anladı diye düşünüyorum. Her şey öylesine aydınlandı ki bunu hemen adama söyledi. Ben bu tür şeyler için bir açıklama olmaz sanıyorum. ...size onun büyümüş olmasını ne kadar istediğimi... ...söylemeyi unutuyordum. Biliyor musunuz? Ondan ne istediğini keşfeden yalnız kadın değil. Günün birinde kadın bunu istemese bile... ...adamın aynı şeyi yapacağını düşünüyorum. İşin nasıl başladığını da söylemenizi isterdim. Yani birbirleriyle nasıl tanıştıklarını. Bu kahvede diyordunuz hani. Pek az vaktimiz var. Fabrikalar bir çeyrek sonra kapanıyor. Ben öyle sanıyorum... Yani başka bir yerde değilse tabi... ...kahvede konuşmaya başladılar. Peki siyasi durumdan, savaş tehlikesinden... ...ya da akla gelebilecek herhangi ayrı konularda. Her şeyden veya hiçbir şeyden konuşmaya başladılar. O uzun koridorun sonunda... ...bulvara bakan büyük camlı bir bölme var. Geçen yıl bir fırtına sonucu camlar kırıldı. Geceydi... Bu kentte böyle bir şey olması... ...insan nasıl düşünebilir böyle bir şeyi? Gerçekten de küçük bir kent burası. Ancak üç fabrikayı kapsayacak kadar bir yer. Öyleyse konuştular. Bu noktaya gelmezden önce... ...çok uzun zaman konuştular. Yani ben öyle sanıyorum. Evet, bulundukları noktaya gelmezden önce... ...uzun zaman harcadılar sanıyorum. Bir şeyler anladım bana. Artık bir şey bilmiyorum. Bunun ne önemi var? ...bana öyle geliyor ki... ...deniz Bulvarındaki ev özel yapılmış. Anlıyorsunuz ya. Ama gene de herkesi hoşnut edebilecek bir rahatlığı var. Bir keresinde dışarıdan baktığımda... ...üzerinizde çok açık bir elbise vardı. Hava sıcaktı ve siz kayıtsızca bakıyordunuz etrafa. Her şeye rağmen... ...bu konuyu ilk açanın... ...bundan ilk söz edenin kadın olduğuna... ...ondan sonra... Başka şeylerden söz ettiler bile... ...aslında hep bunu konuştuklarına inanıyor musunuz? Sizden fazla bir şey bilmiyorum. Belki de yalnız bir kez söz ettiler bundan veya her gün. Bunu nasıl bilebiliriz ki? Ama şuna hiç kuşku yok ki... ...bulundukları noktaya üç gün içinde birlikte vardılar. Ne yaptıklarını bilmez duruma birlikte düştüler. Az önce sözünü ettiğiniz o uzun koridor... ...bazı geceler geç vakte kadar aydınlık oluyor... Ara sıra uyuyamadığım olur Neden koridorun ışığını yakıyorsunuz da... ...yalnız odanızınkini yakmıyorsunuz? Bir alışkanlık... ...neden olduğunu pek bilmiyorum Geceleri orada pek bir şey olmaz... ...hatta hiçbir şey olmaz Olur... ...bir kapının ardında çocuğum uyur... ...belki de eve dönmeliyim artık... ...bakın ne kadar geç oldu Gün doğarken sabah erken saatlerde... ...büyük camlı bölmeden dışarı bakarsınız... Yazın saat altıya doğru silah fabrikasının işçileri geçmeye başlar. Kışınsa rüzgar ve soğuktan dolayı çoğu otobüse biner. Geceleyin. Hiçbir zaman kimsecikler ama kimsecikler geçmez mi? Yok. Kimi zaman bir bisiklet geçer. İnsan kendi kendine bu da nereden çıktı der. Kadın öldüğü için mi adam çıldırdı acaba? Yoksa daha başka bir şey. İnsanların genellikle farkına varamadığı bir şey mi eklendi bu acıya? Hiç kuşkusuz... Başka bir şey Bugüne dek bilmediğimiz bir şey eklendi acısına Belki de artık gelmezsiniz Bir daha gelmemezlik edebileceğimi düşünmemiştim Ayağa kalkınca nasıl da genç görünüyordu Hele mavi gözleri Aynı bir çocuğun gözleri gibi Ne kadar canlıydı öyle Uff nedir bu Ne güzel oynadın Öyle çok motor geldi ki Hebi tanesinde ne çok balık vardı bir görsen Sonra dalga kıranın ucuna kadar koşup Ta uzaklara taş attım Ne var Bilmiyorum Üşüdüm Ver eni bakayım Ha şöyle ah, Tatlım benim Kez. Ama gene gideceksin Sanırım Hı. Ne alacaksın bana Motorlu kırmızı bir gemi İster misin Evet motorlu kocaman kırmızı bir gemi Nasıl bildin büyüyorsun, büyüyorsun artık sen Hem de nasıl büyüyorsun Aman ne güzel ...aynı masaya oturdular. Bugün her zamankinden daha erken geldi kadın. Ne kadar da heyecanlı öyle. Elleri nasıl da titriyor. <gülüyor> Evden bu kadar uzaklaşmaya alışık değilim. Ama korkudan çok şaşkınlık gibi bir şey bu. <gülüyor> Korku da olabilir. Bu kentte her şey aynı biçimde susar. Ya <Gülüyor> ama bugün neden bu kadar çok gülmek istiyor canım? <gülüyor> bu gece ay hemen hemen yuvarladı. Fark ettiniz mi? Bana nasıl olup da birbirleriyle hiç konuşmama durumuna geldiklerini anlatmanızı istiyorum Bilmiyorum Belki geceleri aralarında doğan uzun suskunluklarla Daha sonra günün herhangi bir saatinde biliren ve artık hiçbir şeyle ama hiç. hiçbir şeyle dolduramadıkları suskunluklarla Bir gece odaların içinde habire dönüyorlar Yere kapatılmış hayvanlara benziyorlar Kuşkulanmaya başlıyorlar Korkuyorlar Artık hiçbir şey onları doyuramıyor O anda oluşmakta olan şeyi hemen dile getiremiyorlar Bunu epey sonra anlıyorlar İçerek sonra iş günü sona erecek ve siz koşarak eve döneceksiniz Gerçekten çok az vaktimiz var Başka ne yapabilirim ki? Bence kadın alkolik olmuştu Ona her gece fabrikanın diğer yanındaki barda sarhoş buluyorlardı Herkes onu bekleniyordu Böyle bir şeyden kuşkulanıyordum ama Bu kadarını beklemiyordum Belki de onların durumunda Böyle bir şey gerekliydi Kim bilir Ben de sizin kadar az biliyorum bu konuyu Evet Bir şeyler anlatın bana Şey Benim odamın Tam kenarında Kocaman bir gürgen ağacı var Yazın denizi görmeme engel oluyor ...bir gün oradan kaldırmalarını söyleyeceğim. Ee, sonra... ...geceleri sokaktan... ...bağıra çağıra şarkı söyleyen sarhoşlar geçer. Kumulların oraya dek yürürler. Ve siz... ...odanızda durup onları dinlersiniz. Odanız genellikle dağınıktır. Duyduğuma göre... ...bulvarı kumulların ötesine uzatacaklarmış. Böyle bir tasarıdan söz ediyorlar. On dakika sonra iş yerleri tatil olacak. Biliyorum bunu hep biliyorum. Son zamanlarda günün hangi saatinde olursa olsun. Geçen yılın haziran ayında yüzünüz bahçeye dönük. Sanki döküm evinde çalışanları yani bizi bekliyordunuz. Üzerinizde açık bir elbise vardı. Yakanızda da beyaz bir manolya. <gülüyor> Adım Şöven. Bunu biliyorum. ...ayrıca dökme evinden hiçbir neden göstermeksin ayrıldığınızı. Bu kentte başka hiçbir kuruluşun sizi çalıştırmayacağını da biliyorum. Biraz daha anladım he. Yakında hiçbir şey sormayacağım artık size. Fırtına çıktığı zaman... ...bahçedeki bitkilerden öyle sesler çıkıyor ki çelik gibi. Ama ben alıştım. İnsan alışınca sanki kendi yüreğinin sesini duyuyormuş gibi oluyor. O kadın için söylediklerimiz. Yani... ...ikolik olması. Doğru değil bu. Çabuk bir şeyler anlatın. Uydurun. İnsan ağaçsız bir kentte oturmalı bence. Rüzgar çıkınca ağaçlar inliyor. Buradaysa sık sık rüzgar çıkıyor. Sizin yerinizde olsam çekip giderdim buradan anlıyor musunuz? Fırtınadan sonra ağaçlar oğuldamaz olunca... ...kumsalda kolu kanadı kırık kuşların... tıpkı boğazlanan insanlar gibi inir demesi duyuluyor. Bu da çocukların uyumasını engel oluyor. Evet evet. Ben olsam çekip giderdim. Belki de biz yanılıyoruz. Belki de adam... ...çok önceden koydu kafasına onu öldürmeyi. Daha... ...ilk görüşünde yani. Hadi. Bir şeyler aldın bana. Ölmüştü. Yine de sevkten gülüyordu. ...bödük çalalı on dakika oluyor. Daha oturuyor musun anne? On dakika sonra gidecek. Peki. Rıhtımdayım. Bir gün... ...bu çocuğu doğurdu. Kimi zaman geceleri... ...bu çocuk uyurken bahçeye çıkar gezinirim. Özellikle yazın... ...yoldan birbirine sarılmış birkaç çift geçer. Biliyor musunuz? O evi Kent'in en sakin evi olduğu için seçtik. Gitmeliyim. Gene geleceğim. Yarın. Hatırlamalısın Temposu orta karar Ezgili şarkı gibi demek Peki peki Temposu orta karar ezgili şarkı gibi Artık seni azarlamalarını istemiyorum Yoksa kederimden öleceğim Ben de istemiyorum Temposu orta karar ezgili şarkı gibi Temposu orta Müzik karar Müzik gerekli bir şey ve sen bunu öğrenmek zorundasın Anlıyor musun Anlıyorum Merhaba. Bugün nasılsınız? Teşekkürler Rica ederim oturun madam de bari Geçenlerde olan olayın iş çizini biliyor musunuz Matmazel? Duyduğuma göre bir cinayet Bir aşk cinayeti Evet neymiş? Hadi bakalım piyanonun başına Parçanı çalmaya başla hemen Dur Ölçüsü neydi bu parçanın? Hmm, şey e... Temposu orta karar Ezgili Şarkı gibi Mahsus yapıyor Bunun başka bir anlamı olamaz Çalmanı bekliyorum Belki işitmedi Siz şunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız Mahsus yapıyor inanın Benim küçük utanmazım bir tanem Bir gün öğrenecek ve hiç duraksamadan Söyleyip çalacak İstemese bile böyle olacak Bur Utanç duymalısınız madem Öyle diyorlar Gamlar 10 dakika gam yapacaksın Başlangıç do majör Öğrenesin diye Kötü kişi yapıyorlar Ama bir gün gamları da öğrenecek Hem de pek güzel öğrenecek Madam ona verdiğiniz eğitim korkunç Sol majör Şimdi de birkaç kez sol majör Hayır Size tek bir şey söyleyebilirim Acıyorum size madam Yalnız bir kerecik daha çalsan ne olur Gamları sevmiyorum Ben bekliyorum Tatlım bir kerecik daha Ondan sonra gam yok artık Yo gam her zaman var uğraşmam gerekip gerekmediğini bile bilemiyorum artık. Bunun gerekli olduğunu anlatmaya çalışırım onu. Ona açıklayacağınız bir şey yok artık. Bence iş işten geçmiş. Şimdi de şu küçük parça. Hadi bakalım. Bazı çocuklara sert davranmak gerekiyor Yoksa işin içinden pek çıkılmaz Deneyeceğim Gelecek sefere ezbere bilmelisin artık bunu Anlıyor musun? Peki ezbere Buna ben de söz veriyorum Bu durumun değişmesi gerek Sanki benimle alay ediyor İşin kötüsü bunu açıkça belli ediyor Sanmıyorum Matmazel Giro. Aslında piyano derslerine sizden başka biriyle gelmesini deneyebiliriz madem Bakalım o zaman ne sonuç elde edeceğiz Hayır Bunu yapamam mademazel Korkarım sonunda bunu yapmak zorunda kalacağız Neyse şimdilik bu kadar Hoşçakalın Gördün mü? kötü bir kadını İnsan, i̇nsan bir şeyler yapmak istese bile onunla olunca yapamaz. Söylesene yalan mı? Sahi mahsus mu yapıyorsun? Bilmiyorum. Ah, ne çok seviyorum seni. Artık piyano öğrenmek istemiyorum. Gamları ben de hiçbir zaman öğrenememiştim. İçeri girmiyor musunuz İçerisine kadar kalabalık Şu piyano dersleri de epey geç bitiyor Çocuğunuzun piyano dersi aldığını biliyorum Ben buralardayım anne Ram, pam, pam, pam, pam, pam, bom, bom. Müzik öğrenmesi gerektiğini koydum kafama Anlıyorsunuz ya Anlıyorum Şu masaya oturalım Ama öyle küçük Düşünüyorum da hata edip etmediğimi soruyorum Kendi kendime Bu kez şişeyi de getirdim yanımıza Sık sık istemek zorunda kalıyoruz yoksa Şimdi bir şeyler anlatın mı? Ay İstemeyin böyle bir şey bende Öyle az vaktimiz var ki başka türlü yapamam Daha önce de söylediğim gibi Bazı geceler uyuyamam O zamanlar Sık sık gider çocuğumun odasına bakarım Onu seyrederim Şimdi de yapıyor musunuz bunu? Evet Başka yapacak bir şey yok buralarda Hele hafta sonları insanlar bu küçük kentte ne yapacaklarını bilemiyordur herhalde Herhalde evet. Özellikle erkekler için böyle bu Onun için sokaklarda dolanıp dururlar genellikle Siz de pencerenizden sık sık onları seyrediyorsunuzdur Gerçekten de öyle Penceremden, bahçeden Ne yapacağımı bilemediğim akşamlar sık sık seyrettim onları Devam edin Bunların dışında Günlerin süresi hep aynıdır Devam edin hiç Pek az vaktimiz var devam edin Yemekler hep aynı saatlerde tekrarlanır Bir gün aklıma bu piyano dersleri geldi Oo, Saat yedi oldu bile <gülüyor> Bağdaklarınız boşalmış Görüyorsunuz ya saat yedi olmuş bile O eve her zamankinden geç gideceksiniz Ve bu gün geçtikçe daha da geckecek açılmaz bir şey bu Alıştırın kendinizi bu fikre İnsan belli saatleri değiştiremez Eğer yürüyeceğim yolu da hesaba katarsam Yemek saatini şimdiden kaçırdım bile oh, Az kalsın unutuyordum Bu akşam evde hazır bulunmam gereken bir davet var Aile dostlarımız gelecek Biliyorsunuz ki oraya geç gitmekten başka çareniz yok Öyle değil mi? Başka türlü davranamam Haklısınız Çocuğumu deniz kıyısındaki başka bir ülkede tatil yapmak için söz verdim Önümüzdeki yaz için düşünüyorum <gülüyor> Vakit geçiyor Gittikçe daha geç kalıyorsunuz Bundan sonra Geç kalışımı uzatmanın veya kısaltmanın sonuç üzerinde etkili olacağını sanmıyorum Sahi Madem adam kadının bu işi bu kadar istediğini biliyordu neden daha önce veya sonraya bırakmadığını söylemenizi isterdim? Bu konuda pek bir şey bilmiyorum. Ama bana öyle geliyor ki... ...adam kadını ölü mü yoksa diri mi görmek istediğini bilemiyordu. Yani bir seçme yapamıyordu. Ancak daha sonra onu ölü görmeyi yeğleyebildi. Belki de kadın onun bu noktaya gelmesini bekliyordu. Bence ikisinin umudu da buydu. Artık gece oldu anne. Dışarıda bekliyorum Eve dönmeden önce Çok iyi bildiğinize emin olmasanız bile Bu konuda birkaç şey daha söylemenizi isterdim Sanırım kent dışında deniz kıyısında bir evde yaşıyorlardı Baştan işlerin bu noktaya geleceğini bilmiyorlardı Çok kısa zamanda kadını sık sık evden kovmaya başladılar. Önce kendinden sonra evden hiç gereği yoktu Böyle düşünmek saçma Hem yaşamaya alıştığımız gibi bunlara da alışıyoruz Ama sadece alışkanlık Peki ya kadın çıkıp gidiyor muydu Kalmak istemesine rağmen adam kovduğu zaman çıkıp gidiyordu Lütfen böyle söylemeyin Sonra öyle bir an geldi ki Kadın onun için hiçbir anlam taşımaz oldu Ve adam git gidiyor Çağırmadan da gelemiyordu Kadın Hep adamın sözüne göre hareket ediyordu onun sözünü bu denli dinlemek... ...belki de kadının umut biçimiydi. Kit dediği zaman... ...kim bilir... ...belki de sokaklarda yatıp kalkıyordu. Tıpkı... Evet bir köpek gibi. Hayır. Haklısınız yalan söyledim. Artık geç oldu birazdan kapatacağız. Daha bir şeyler söyleyin bana. Çabuk. Sonra öyle bir zaman geldi ki... ...adam ona dokunamayacağını anladı. Yani... Öldürmeye o zaman karar verdi. Artık gitmelisiniz. Gidiyorum. Hadi yürü. Gidiyoruz. Ne var? Çok yoruldum. Ama, ama sen ağla. Ara sıra olur böyle şeyler. Bazen hiç yoktan. Ama ağlamanı istemiyorum. Güzelim benim galiba bak seni hiç böyle görmemiştim Of karnım acıktı benim Bir daha gelmeyeceksiniz sanıyordum Şöyle otur Birkaç gündür kendimi pek iyi hissetmiyordum Bugün hava epey güzel Evet bahar bu yıl biraz erken geldi ha, Sahi bugün yalnızsınız galiba Bu haftadan sonra çocuğumu Matmazel Jiro'nun evine piyano dersleri için Başkaları götürecek Bunun benim yerime yapılmasını kabul ettim Böylesi daha iyi kuşkusuz Son görüştüğümüz akşam o akşam evde bir parti olacağını söylemiş miydim size? Hı hı. Ne çok kustum bilemezsiniz. Ama şimdi ilk defa canım istiyor. Bundan sonra önemi yok. Böyle konuşmayı. Aslında ya konuşmayı ya da susmayı seçelim. Yani nasıl isterseniz öyle. Bundan önce de kusmuştum. Ama bu seferki bambaşkaydı. Yorgu anam. Hayır. Parti pek kalabalık değildi. Eve gelen ahçi o kadar değişik şeyler hazırlamıştı ki... pek onu o akşam ilk defa tattım. Belki de onlardan bozuldu midem. Hem daha size söyleyecek vaktim olmadı. Pek çok vaktimiz var artık. Biliyor musunuz? Kimi zaman bu çocuğu sadece kendi kafamda yarattığımı sanıyorum. O zaman da... Çocuğunuzun durumunu biliyorum. Ama sizin elleriniz titriyor. Sizinki çok soğuk. Siz isterseniz... ...böyle el ele kalabiliriz. Evet. Şimdi son bir kez daha anlatın. Ne olur. Daha önce... ...yani ona rastlamadan önce... ...hiçbir zaman... ...günün birinde böyle bir arzu duyabileceğini... ...aklına getirmemişti adam. Peki... ...kadının bu konudaki fikri neydi? Bayılmıştı bu fikre. Kadın... Günün birinde adamın bu noktaya varmasını neden bu kadar çok istiyordu? Gerçekten anlamak isterdim biraz Anlamaya çalışmak gereksiz Zaten insan bu noktaya dek anlayamaz Bir yana bırakılması gereken şeyler var demek Bunun gibi yani Sanırım Kadının bu isteğini engellemek için de Hiçbir şey yapmadı o zaman Hayır Daha çok zaman gerekiyor mu? Sanırım aslında bir şey bilmiyorum Yani sizin gibi ben de hiçbir hiç şey bilmiyorum Ve ondan sonra Artık hiç konuşulmayacak Yok konuşacak Yaşam yine aynı tempoda Devam edecek çünkü Ve bir sabah ansızın tanıdığı birine rastlayacak Ve günaydın demeden edemeyecek Hava yine güzel olacak O yine bugün hava güzel diyerek Bu işi yeniden başlatacak Hayır Nasıl inanmak isterseniz Öyle pek önemi yok Korkuyorum Yapamıyorum Ben Ben öpebilirim oh, Buraya kadar gelebildik sonunda Korkuyorum Demek ki olduğumuz yerde kalacağız Ara sıra böyle şeyler de olabiliyor herhalde Yani diğerlerinden farklı şeyler Belki de Bu noktaya ben varamayacağım Olan haksız Bir dakika Biz de bu noktaya varacağız Nasıl Şu an Ölü olmanızı isterdim Evet Şimdi Kent dışında Deniz kıyısındaki eve gidebiliriz Temposu Orta Karar Bir Ezgi adlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Margaret Dura Çeviren Bertan Onaran Uygulayan Vesile Özden Yöneten Nüvit Özdoğru Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Jiro Tomris İncer Çocuk Esin Karakaya, Gevarest Hale Akımlı, Adamlar Uğurtan Atakan Mehmet Gürhan, Polis Zihni Göktay, Kahveci Kadın Bediya Ener, Şöven Erdoğan Gemicioğlu. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın sayın dinleyenler.